Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala men la Kardeşler, son olarak bahsettiğim İslam kardeşlik, hukuku, kafirlere karşı güçlü olabilmemizin, kafirlerin baskı ve eziyetlerine karşı sabredebilmemizin, baştan itibaren söylemiş olduğum tevhidi ikame edebilmemizin, namazı ikame edebilmemizin tek gerekçesidir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam kardeşlik hukukuna çok riayet etmiştir kardeşler. Kitap ve sünnete baktığımız zaman dinin tamamı İslam kardeşlik hukukuna geçmektedir. Kardeşlik iki mertebesi vardır daha önce anlattım. Birincisi kendi nefsin için istediğini kardeş için de isteyeceksin. Bu güzel bir şey. Benim olsun istiyorum. Ama bundan bir tane de keşke kardeşimin olsaydı bu birinci mertebedir. Hey halt, bugün Müslümanlar bu mertebede bile değil. Bir iyilik gördüğü zaman kendisi yapışıyor. O iyilikten o Müslüman da olmasın diye uğraşıyor. Bugün insanlar sadece kendisini düşünür Bugün bencillik, bugün emaniyet zirve yapmış durumda. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin. La yu'minu ahadukun hatta yuhibbel ahihi ma yuhibbul nefsi. Kendi nefsin için istediğinizi kardeşiniz için istemedikçe mümin olamazsınız diyor mümin. İmanın şartı olarak getiriyor kardeşler. Birinci mertebe kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de isteyeceğiz. Bu birinci mertebe. İkinci mertebe ise kardeşler bu güzel bir şey. Ben bunu kendim için istiyorum ama vazgeçtim benim olmasın kardeşim olsun. Bu da ikinci mertebedir. Onlar kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine tercih ederler buyuruyor Allah Subhanahu Teala. Onlar kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine tercih ederler. Güzel bir şey var ortada, bizim olmasın bu, kardeşimizin olsun. İşte kardeşler, biz bu hukuku tesis ettiğimiz zaman, birbirimizi özlediğimiz zaman, birbirimizin derdiyle gerçekten dertlendiğimiz zaman, birbirimizin sıkıntısını yüreğimizin ta köşelerinde hissettiğimiz zaman, birimizin yüzüne inen tokat, diğerinin yüzüne çınladığı zaman, Birimiz ağladığı zaman, diğerinin gözlerinden yaş geldiği zaman işte biz uygun kazanacağız. Bugün niye kazanamadığımız, bugün niye bölük-pölçük olduğumuz, bugün niye güçsüz olduğumuz, bugün niye en ufak bir esintide darma duman dağındığımızın sebebi İslam kardeşlik hukukunun hakkıyla tesis edilmemesidir. Eğer biz kardeşlik hukukunu 3 kişi, 4 kişi aramızda güçlü bir şekilde tesis edersek, Vallahi nice ordulara karşı galip ve muzaffer oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretine bakın kardeşler. Hicret etmiş, hicretten sonra yaptığı ilk iş enzal ile muhacir'i kardeş kılmak olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicret ettikten sonra yapmış olduğu ilk işin kardeşlik hukukunu tesis etmesi oldukça önemli ibretler barındırmaktadır kardeşler. Bundan dolayı herkes nefsini temizlesin kardeşler. Kalbinizde, kardeşlerimize karşı en ufak bir kötülük, en ufak bir kötü his, en ufak bir kötü düşünce varsa onları kaldırın kardeşler. Dilinize Müslümanları hiç almayın. Dilimizin konuşacağı o kadar çok şey var ki kafirlerin zulmü var, fasıkların fıskı var, zalimlerin ihaneti var, münafıkların nifa var. Bu toplumda yaşanan o kadar çok olumsuzluk var ki dilimize dolayacağımız. Bu kadar çok orumsuzluklar içerisinde Müslümanların yapmış olduğu birkaç orumsuzluğu dile dolamak Müslümanlığa yakışan, tevithemliğe yakışan durumlar değildir kardeşler. Allah سبحانه وتعالى bir birkasında rahmet namazı